Inna Allaha hayyun 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd fa inna asqa al-hadith kitabullah wa khayran وَشَرَّا لُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْأَا وَكُلَّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Caddetül Beydar şerhine 1001. hadisten devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin fevkiyet, yani yukarıda olma sıfatı. Abdullah İbn Amr radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Merhamet olunanlar Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Yerdekilere merhamet edin ki semadaki de size merhamet etsin. Bunu Say-i Sinatlı Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Ebu Davud ve Tirmizi Sünenler'in de, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te, Hümeyd-i Müsned'in de, Beyhakif Sünenül Kebir'de, Darimi'de, Erreddualel Cehmiye'de rivayet etmiştir. 12. Hadis Muaviye bin el-Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh'ten. Benim bir cariyem vardı. Uhud ve Cevaniye taraflarında koyunlarımı güderdi. Bir gün kendisini dolaşmaya gittim. Bir de göreyim? Onun koyunlarından birini kurt götürmüş. Ben de A-Ademoğullarından bir adamım. Onlar gibi ben de üzülürüm. Lakin cariyeye bir tokat vurdum. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu azat et çünkü o müminedir buyurdu. Bunu da Müslim sayende rivayet etmiştir. Yani bu Allah azze ve sıfatlarıyla, arşına istiva etmesiyle, semada olmasıyla dertleri olan bidat fırkalarının derini büken en önemli rivayetlerden biri. Buna çeşitli yorumlar yapmışlardır. Hatta muhasırlardan bazısı hadisin ravisi olan sahabe Muaviye bin hakem hakkında. İşte o namazda bir konuşulmayacağını bile bilmeyen bir sahabedir diyerekten sahabeye tağan etmiştir yani rivayeti zayıflatmak için. Başkaları da işte o cariyedir, Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun anlayacağı şekilde konuşmuştur gibi yorumlar yapmıştır. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte malum şey kıssasında ondan daha çok ibadet edenler ona, haberi ona ulaştığı zaman Yani ben sizin Allah'ın iyi bileninizim. Yani böyle bir konuda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanlış bir yorumu, yanlış bir şeyi düzeltmemesi ya da onaylaması mümkün değildir. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olma fevkiye sıfatını gösteren en önemli rivayetlerden biridir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam cariye fissema deyince yani Allah semadadır deyince onun mümin olduğunu, onu azat etmesini söylüyor. Muaviye bin Hakem radıyallahu anh. 1003 numaralı hadis Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben göktekinin emini olduğum ve bana sabah akşam semanın haberi geldiği halde bana güvenmiyor musunuz? Bunu da Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Bu da yine şey hadisinin devamı. Nebi aleyhissalatü vesselam e, Mekke'nin fethinden sonra yazıyor. Bedevi kabile önderlerine bağışta bulunduğu zaman, deve verdiği zaman, ganimet verdiği zaman, işte Asap'tan birisi biz buna da layığız gibi bir sözler edince Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Yani gökteki diye geçen menfis sema hadisteki Allah Azze ve Celle, yani gökte olan, semada olan. Bin dört numaralı hadis Ebu Rer'e radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olana yemin ederim ki hanımını yatağına çağıran hiç kimse yoktur ki hanımı bundan yüz çevirirse semadaki yani Allah Azze ve Celle o kadına kocasını razı edinceye kadar gazaplanmasın. Buna da Müslim Sayin'de rivayet etmiştir. 1005 numaralı hadis Kays bin Müslim Rahimullah dedi ki Ömer radıyallahu anh devesi üzerinde Şam'a geldiği zaman insanlar onu karşıladılar. Ve dediler ki, ey müminlerin emiri, keşke katıra binsin, insanların büyükleri ve itibar sahipleri seni öyle karşılasa. Ömer radıyallahu anh dedi ki, hayır siz izzeti burada mı görüyorsunuz? Yani böyle şeylerde mi görüyorsunuz? Hani eşekle gidince e, ayıplayacaklar, katıra binsen daha iyi görünür gibi şeyler söylüyorlar. O da yani Ömer radıyallahu anh da semaya işaret ederek, İzzet ancak şuradandır dedi. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla İbn-i ve El-Makdis'i İspat-ı Sıfat-ı Ulu'da, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te, El-Hallal-Sünnet'te, Ebu Nain Hilyet-ül Evliya'da, Dar-i Mi Er-Reddu Alel-Cehmiye'de rivayet etmiştir. 1006 numaralı hadis, Amir bin Sad, babasında yani Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Sad bin Muaz radıyallahu anh, Kurayzeoğulları hakkında onlardan tüyü bitmiş olanların öldürülmesine, zürriyetlerin ise köle edinilip mallarının taksim edilmesine hükmetti. Yani kadın ve çocuklarının. Bu Nebi aleyhissalatü vesselam anlatılınca buyurdu ki, Onlar hakkında 7 kat semaların üzerinde olan Allah'ın hükmüyle hükmetti. <gülüyor> Onu da Say-i İslat'la Nesay-i Ab bin Umeyd Müsnedin'de, Bezzar Müsnedin'de, Hakim el Müsnedirek'te, Haris bin Ebi Usame Müsnedin'de, Beyhaki Hüsnü'nül Kebir'de, Tehavi'de, Şerhümeyan-i Lâsar'da rivayet etmiştir. Sad radıyallahu anh'a zaten burada aldığı yara sebebiyle ölüyor bu savaşta. Bu kararı verdiği zaman çadırda yaralı halde. 1007 numaralı hadis, Semura bin Cündub radıyallahu anh'a Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir kap yiyecek getirildi. Sabahtan öğlene kadar yediler. Bir topluluk kalkıyor sonra başka bir topluluk oturuyordu. Semura radıyallahu anh'e yemek yetti mi denildi. Semura radıyallahu anh dedi ki neye şaşırıyorsun? Ancak şuradan gelen bereketle yetti. Bu sırada eliyle göğü işaret etti. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla Firyabi Delal-ül Nübüve'de, Ahmet bin Abbel Müsned'in de, Hakim Müsnedirek'te, İbn-i Sayin'de, Tirmizi ve Darimi Sünenlerinde, Nesai Sünenül Kübra'da, İbn-i Ebi Şeybe Musenneh'te, Taberani Mucemül Kebir'de, Rüyani Müsned'in de, Ebu Nayim Delal-ül Beyhaki'de yine delal rivayet etmiştir. Yani görüldüğü gibi Sahabe'nin itikadı açık bir şekilde Allah Teala'nın fevkiye sıfatını gösteriyor. Yani yukarıda olma, 7 kat 7 kat göğün üzerinde, arşın üzerinde olduğuna itikad ettiğini gösteriyor. Enamil yani parmak uçları sıfatı 1800 numaralı hadis Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazına o kadar geç kalmıştı ki neredeyse güneş doğacaktı. Derken çabucak çıktı, namazı için kâmet getirildi. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı biraz hafifçe kıldırdı. Selam verince de olanca sesiyle, saflarda bulunduğunuz şekilde kalınız buyurdu. Ve bize dönerek şöyle dedi. Beni bu sabah namazına geciktiren sebebin ne olduğunu söyleyeceğim. Geceleyin kalkıp abdest alıp gereği kadar namaz kıldım. Derken namazda uyuklamaya başladım. Sonra uykum ağırlaştı ve ben bu sırada Rabbimi en güzel surette gördüm. Ey Muhammed buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ben de ey Rabbim buyur emrine amadeyim dedim. Şöyle buyurdu. Büyük ve ileri gelen melekler topluluğu hangi konuda tartışıyorlar? Ben de bilmiyorum ya Rabbi dedim. Bunu üç kere tekrarladı. Sonra el ayasını iki küreğimin arasına koydu. Ben parmak uçlarının serinliğini iki göğsüm arasında hissettim. Her şey bana göründü ve ben her şeyi bildim. Ey Muhammed buyurdu. Ben de buyur Rabbim emrine amadayım dedim. Şöyle buyurdu. Büyük ve ileri gelen melekler topluluğu hangi konuda tartışıyorlar? Ben de kefaretler konusunda dedim. Nedir onlar buyurdu? Ben de dedim ki, iyiliklere adımları çoğaltmak, namazlardan sonra mescitlerde oturmak, her türlü zorluklar karşısında abdest organlarını kapsamlı yıkamak. Allah Azze ve Celle sonra hangi konularda buyurdu? Yemek yedirmek, yumuşak söz söylemek, İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılmak dedim. Bunun üzerine dile benden ne dilersem buyurdu. Ben de şöyle dua ettim. Allah'ım iyilikler yapmayı, kötülüklerden ele çekmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlayıp esirgemeni senden dilerim. Bir topluma bir fitne göndereceksin, beni o fitneye düşürmeksizin vefat ettir. Bana seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi Ve senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi nasip eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle buyurdu. Bu söylenenler haktır ve gerçektir. Bunları kendinize ders edininiz ve öğreniniz buyurdu. Bunu da Say-i Sınatlı Tirmizi Süneninde, Ahmet bin Ambel Müsredinde, Hakim Müsrederik'te, Dârekutne Rûye'de, İbn-i Uzeyme'ye Tevhid'de, Taberani Mucemül Kebir'de, Bezrar müstedinde en Necdat er-Redu alemen yekulül Kur'an mahlukta İbnadi el kamilde rivayet etmiştir. Yani kefaret meselesi önemli çünkü günah olmayan hiçbir kul yoktur diyor Nebi Aleyhissalatu vesselam. Muaz radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste de insanlara güzel ahlakla davran ve işlediğin her kötülüğün ardından iyilik işle diyor. Hud suresi 114. ayette de nüzul sebebi malum geçmiş tane bir kadınla cinsel harici her şey yapan kişi geliyor Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ben böyle böyle yaptım diyor. Bizimle namaz kıldın mı diyor? Kıldım diyor. O zaman bağışlandın diyor. Sonrasında bu ayet Hud Suresi 114. ayet nazil oluyor. Yani inler hasenati yuzibne seyyati yani iyilikler hasenatlar seyyiatları götürür, silir. Yani kulun bunun bilincinde olması lazım. Han yani abdest alırken bile alınan abdestli işte Ebu Eraleydallahu Teanceli ma'lum hadis işte gözle işlediği günahlar dökülüyor. Koluyla işte eliyle işlediği günahlar tek tek dökülüyor. Yani kulun bu kefaret kılma yani her gün onlarca belki günah farkında olmadan sürçmelere düşüyor kul. Bunlara kefaret kılacak amellere sarılması önemli. Bu namazda da öyle, nafile namaz meselesi. Çünkü ilk hesaba çekileceğimiz şey namaz. Eksik çıktığı zaman nafilelere bakılacak. Yani namazın eksiği de e, ahirette kulun önüne çıkınca onu zorlayacak bir şeydir. Allah kolaylaştırır inşallah, nafilelerle. İki göz sıfatı. Bin dokuz numaralı hadis Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün insanlar arasında Mesih Teccal'den bahsetti ve şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Tebareke ve Teala tek gözlü değildir. Dikkat edin Mesih Teccal'in sağ gözü şaşıdır. Sanki gözü üzüm tanesi gibidir. Bunu da Buhar ve Müslim sayhlerinde rivayet etmiştir. 1010 numaralı hadis Abdullah İbni Abbas Radiyallahu Anım'a Bunun üzerine ona şöyle vahy ettik. Gözlerimizin önünde ve vahy ettiğimiz şekilde gemiyi yap. Yani Muminin suresi 27. ayeti hakkında İbn Abbas şöyle diyor. Ayetin anlamı Allah'ın gözü önünde ve vahiy ile demektir. Bunu da Hasan İsratla Taberi tefsirinde, İbn Ebati'nin tefsirinde Beyhaki'de Elesma ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. Bu Kasas suresine de geçer. Gözümüzün önünde Diye ayun sıfatı, hani bunu e, Arap dilinde başka şekilde yoruma çekmeye müsait lügattan girildiği zaman. Ama burada doğrudan sahabenin izahı var. O yüzden bu konuda onlara itibar edilmez. E, neden? Çünkü burada şer'i hakikat olarak açıklıyor. Yani sahabenin tefsiri, e, sonrakilerin tefsirinden zaten değerlidir yorumlarından. Yerine göre de hükmen merfudur. Said yani bilek sıfatı, 1011 numaralı hadis. Malik bin Nadle radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittiğimde şöyle buyurdu. Kavminin develeri kulakları sağlam olarak doğarlar. Bunun üzerine eline bir ustura alıp onların kulaklarını kesiyorsun ve bunlar bahdır, bahırdır. Yani Bahir'a aşağıda dipnotta müellif vermiş açıklamasını. Cahiliyede 5 defa doğurmuş olup da beşincisi dişi olan ve bu suretle de alak yapılarak kulağa yarılan hayvanlardır. Veya derilerini yarıyorsun ve bunlar haramdır diyerek kendine ve ailene haram kılıyorsun değil mi? Ben evet dedim. Buyurdu ki muhakkak ki Allah sana helal şeyler vermiştir. Allah'ın bileği senin bileğinden güçlüdür. Allah'ın usturası da senin usturandan daha keskindir. Bunu Müslim'in şartına göre sayısında Taberi Tefsirinde, Ebu Davutayt Tayalis'in Müsnedinde, İbni İbvan Sayin'de, Hakim el-Müsnedirek'te, Ahmet bin Anbel Müsnedinde, hümeyd Müsnedinde, Taberani Mucem'ül Kebir'de, Begavi Mucem'de, Beyhaki Sünnel'ül Kebir'de, yine Beyhaki Şuhab-ül İman'da ve es El-Esma ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. Zira sıfatı 1012 numaralı hadis Ebu Rer'e radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak ki kafirin derisi El Cebbar'ın zira ile 42 zira boyunda kalınlaştırılır Dişi de Uhud dağı gibi olur Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre saygı sınatla İbn-i Mende, Reddualel Cehmiye'de, İbn-i İbban Sayin'de, Hakim Müsnedirek'te, Ahmet bin Ambel Müsned'in'de, Abdullah bin Ahmet bin Ambel Es-Sünne'de, Tirmizi Sünnen'in de, Taberane-i Efsat'ta, İbn-i Asım Es-Sünne'de, Beyaki'de, El-Esma ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. Ricil yani ayak ve kadem sıfatı Enes radıyallahu anhettin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehenneme durmadan cehennemlik insanlar atılır da kendisi hala daha var mı diye sorar. Nihayet alemlerin Rabbi kademini yani ayağını koyar da cehennem toplanıp daralır ve izzetin ve keremin için artık yeter, yeter demeye başlar. Cennetlikler de cennete girdikten sonra yine boş yerler kalır. allah Teala yeni insanlar yaratıp onları bu boş olan yere yerleştirir. Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir. 1014 numaralı hadis, Ebu Rer'e radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cennet ve cehennem tartıştılar. Cehennem dedi ki, ben büyüklenenler ve zorbalar için seçildim. Cennet ise ne oluyor da bana ancak insanların zayıfları, düşkünleri ve çıplaklarından başkası girmiyor. Bunun üzerine Allah cennete Sen benim rahmetimsin Ben seninle kullarımdan Dilediğime merhamet ederim buyurdu Cehenneme de Sen benim azabımsın Ben seninle Kullarımdan dilediğime azap ederim Sizden her biriniz Tam olarak dolacaksınız buyurdu Fakat insanlar Cehenneme atıldıkça o Yani cehennem daha var mı der ve dolmaz Allah ayağını onun üzerine Koyunca da cehennem Yeter, yeter, yeter der ve dolup içindekiler birbirine girer. Allah kullarından hiç kimseye zulmetmez. Şüphesi Allah dilediğini cennet için yaratır. Bunu da sayısnatla Buhar ve Müslim sayhlerinde Abdurrezzak ve İbni Ebi Şeve Musennef'te, İbban sayhinde Ahmet bin Anbel müsnedinde, Bezzar müsnedinde, Humeydi de müsnedinde rivayet etmiştir. İki ayak sıfatı 1015 numaralı hadis. Said bin Cübeyr-i dedi ki, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a Allah-u Teala'nın kürsisi göklere ve yeri kuşatmıştır. Yani Bakara 255. ayeti hakkında dedi ki, Kürsi iki ayağın konduğu yerdir. Arşı ise kimse takdir edemez. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısla Ebu Cafer İbn-i Ebi Şeybe'yle arşta, Hakim el-Müstedrek'te, Ziya el-Makdis el-Muhtare'de, İbn Uzaymet Tevhid'de, İbn Ebi Atim tefsirinde, Osman bin said darimi en-Naksu alel-Merisi'de, Abdullah bin Ahmed'e Sünnet'de, Darekutni'ye sıfatta Taberani Mucemül Kebir'de, Abdurazak tefsirinde, Ebu Şeyh el-Azame'de, Hatibel Bağdat'i Taruh-i Bağdat'te, Herevi el-Erbaun fi delaili i Tevhid'de, İbn Mende El-Reddualel-Cehmiye'de, er cehmiyyede veyahide Eylesme ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. Yani bir kimse kalkıp burada şunu diyemez. İsbat sayı olduğu takdirde, yani isbat mesele sayre mesele sayı olduğu takdirde hani bu İbn Abbas'ın görüşüdür. Bizi bağlamaz diyemez ya da başka bir şey getiremez buna karşı. Çünkü bu rey söylenebilecek bir şey olmadığı için sahabenin bu konulardaki aktardıkları tefsirleri hükmen merfudur. Yani bu hükmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan alınmıştır. Yani e, sahabenin bunu kendi başına söyleme ihtimali olmadığı için biz deriz ki Allah-u Alem sahabe bu tarz söyledikleri gaybi haberleri meseleleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuşlardır. Çünkü sahabenin hepsi aduldur. Yani hepsi adaletlidir. Sadece e, bu tarz sahabeden ve tabinden gelen gaybi haberlerde bir tane meseleye dikkat ederiz. Nedir o? İsrailiyat olmayacak. İsrailiyatla bilinen sahabe varsa orada bir tevakkuf edilir. Yani bu İsrailiyattan olabilir mi diye. Onun dışında bunlar hükmen merfu sayılır. Sahabenin gayba dair verdiği haberler. 1016 numaralı hadis Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Nebi aleyhissalatü vesselam Umeyye bin Ebi Salt'ın bazı şiirlerinde doğru söylediğini ifade etti. Umeyye bin Ebi Salt cahiliye şairlerinden, Arap şairlerinden. Şöyle ki o sağ tarafını, sağ tarafının ayağının altında bir erkek ile bir öküz. Kartal ise diğerindedir. Gözlemlenen bir aslan ile demiş. Nebi aleyhissalatü vesselam da doğru söylemiş buyurmuştur. Yine o güneş çıkmayı kabul etmez de Ancak kırbaçlanarak doğar demiş, Nebi Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiş buyurmuştur. Bunu da Say-i İslatlı İbn-i Zem'e Tevhid'de, Ahmet bin Ambel Müsned'inde, Dar-i Mi Sünnen'inde, Muhtare'de, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde, Taberani Mucemül Kebir'de, Ebu Yala müstedinde Abdullah bin Ahmet bin Ambel Es-Sünne'de, İbn-i Ebi ve Es-Sünne'de, Fahavi Şer-u Meani Lasar'da, İbn Memde tevhidde, İbn yine İbn Memde reddualar, Cehmiyye'de, Acur eş-Şerya'da, Beyhaki el ve Sıfat'ta, İbn Asacir'de, Tarih-i Dimeş'te rivayet etmiştir. Sak yani baldır sıfatı burada da güneşin doğmayı kabul etmemesini Ebu'l-Selat'u Vesselam doğru söylemiş diyor. Bu Batı'dan doğacağına'dan, doğacağının anlatıldığı rivayette. Hani güneş eee Rabbim diyor kulların her gün günahlar işliyorlar deyip doğmak istemiyor o anlatılıyor. O hadise Allahu u Alem Nebi Aleyhisselatü Vesselam şey yapıyor orada. Sak yani baldır sıfatı 1017 numaralı hadis. Ebu Sayyid el-Huduri radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu eşittim. Rabbimiz baldırını açar. Her mümin erkek ve mümine kadın ona secde ederler. Sadece dünyadayken gösteriş ve duyurma olsun diye secde edenler kalır. Bunun üzerine secde etmeye kalkarlarda secdeye gidememeleri için sırtları tek bir tabakaya çevrilir. Bunu da Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Kenef yani yan sıfatı, 1018 numaralı hadis, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu eşittim. Kıyamet gününde mümin Rabbi Allah azze ve celle'ye yakınlaştırılacak. O derece ki Allah onun üzerine yanını indirecek ve ona günahlarını itiraf ettirecektir. Kendisine itiraf ediyor musun diye soracak. Mümin ey Rabbim itiraf ediyorum diyecek. allah Teala da Onu ben dünyada sana örtbas etmiştim. İşte bugün de onu sana bağışlıyorum diyecek. Bunun üzerine iyiliklerinin sahifesi verilecektir. Kafirlerle münafıklara gelince onlar için mahlukat huzurunda işte Allah adına yalan söyleyenler bunlardır diye nida edilecek. Hut suresi 18. ayeti okuyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da var ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyor. Hak yani bel sıfatı. Ebu Hureyre Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah mahlukatı yarattı. Bunu bitirince Rahim kalktı ve Rahman'ın belinden tuttu. Ona ne var buyurdu. Rahim dedi ki bu makam koparılmaktan sığınılan bir makamdır dedi. Allahu Teala da evet razı olmaz mısın ki seninle bağını devam ettirene bağımı korurum. Seninle alakayı kesene, benle alakayı keserim buyurdu. O da evet ya Rab dedi. Allahu Teala bu sana verilmiştir buyurdu. Yani Sıla-i Rahim hakkında. Bunu da Buhari Sayin'de Hakim el-Müstederek'te, Ahmet bin Hanbel de Müsredin'de rivayet etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülemeyeceği, 20 numaralı hadis Ömer bin Sabit el-Ensari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birinden şöyle dediğini haber verdi. Yani burada e, hadisi aktaran sahabenin kim olduğu belli değil. Bu önemli değil. Niye önemli değil? Sahabe hepsi adil olduğu için önemli olan e, bu kişinin sahabe olduğunun, Bu rivayeti aktaran tabi'nin tarafından eğer o tabi'nin de sika ise tasrih edilmesi. Yani onun sahabi olduğunun kesin olarak bilinmesi. Bunun bilinmesi de bunu aktaran tabi'nin sika olmasına bağlıdır. Şunu iyi bilin ki sizden biriniz Rabbi Allah Azze ve Celle'yi ölünceye kadar göremeyecektir. Bunu da Müslim sayinde rivayet etmiştir. Cennetliklerin Rablerini görmeleri 1021 numaralı hadis. Suheyb radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. <gülüyor> Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah Tebarake ve Teala size daha ziyade bir şey vermemi ister misiniz diyecek. Onlar da sen bizim yüzlerimizi artmadın mı? Bizi cennete koyarak cehennemden kurtarmadın mı diyecekler. Bunun üzerine Allahu Teala hicabı kaldıracak. Artık onlara Rableri Allah Azze ve bakmaktan daha sevdikleri bir şey verilmiş olmayacaktır. Bunu da Müslim sayında rivayet etmiştir. 1022 numaralı hadis, Cerir radıyallahu atten, Nebi aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Ayın 14'ü olan o gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aya bir bakarak şöyle buyurdu. Bakın buraya. Hiç şüphe yok ki sizler Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Onu görme hususunda üst üste sıkışıp birbirinizin üzerine yığılmayacaksınız. Artık güneş doğmazdan ve batmazdan önce hiçbir namaz hususunda kendinize galebe çaldırmamak elinizden geliyorsa bunu yapın. Bunu da Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir. <gülüyor> Yani daha önce geçmişti ahirette Allah Azze ve görülmesi meselesi. Birkaç delil zikretmiştik. Hani burada ziyade diye geçiyor diye hadiste onu da söyleyelim. Ee, Yunus suresi 26. ayette Allah Azze ve Celle. Lillezine husna ve ziyade diyor. Yani e, ihsan edenler, iyilikte bulunanlara husna vardır, güzel ve ziyadesi vardır diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin tefsirinde bu ayeti okuyaraktan el husna cennettir ziyadesi de Rahman'ın yüzüne bakmaktır buyuruyor. Yani bu hadislerde de ziyade olarak gelen budur. Ee, hani burada da dendiği gibi kullar şaşırıyorlar yani bizi cennete koymadın mı? Cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne olacak ki diyor Rablerine. O da ziyade vereceğim diyor. İşte o ziyade de Yunus suresi 26. Geçe, 26. ayette geçen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsir ettiği gibi Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmaktır. Evet, Allah'a iman bölümü burada bitiyor. Yani hızlıca bir şey söyleyelim. Allah Azze ve Celle tanımak önemli. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki sayı kaynaklarla, Allah Azze ve Celle isimleri ve sıfatlarıyla biz kitapta ve sünnette sayı olarak gelenlere geldiği gibi iman ederiz. Önceden geçtiği gibi bunu ispat ederken de iki uç açırlıktan sakınırız. Dört şeyde dikkat ederiz. Neydi bunlar? Tatile sapmayız. Yani sayıh yolla gelen bir sıfatı herhangi bir akli gerekçe ya da başka bir şey gerekçesiyle red yoluna gitmeyiz. Tahrif etmeyiz. Tahrif tatilden daha kötüdür. Eşarelerin yaptığı gibi yani zahirde kabul etmiş gibi görünüp içini boşaltmaktır. İşte iki el sıfatını kudret gibi yorumlamaları ve bunun dışındaki diğer Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarındaki yorumları. 3 teşbiye gitmeyiz. Yani Allah'ı mahlukuna benzetmeyiz. 4 tekkif yapmayız. Yani Allah Azze ve Celle'nin fiilleri hakkında keyfiyet belirtmeyiz. Bu dört şeyden kaçınırız. Onun dışında isim ve sıfatları geldiği gibi kabul ederiz. Allah Azze ve Celle'de Arad Suresi'nde 180. ayette لِلَّهِ الْاَسْمَا الْحُسْنَا فَدْءُهُ بِهَا Yani Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimler onundur. Buna onlarla, Allah Azze ve Celle'ye onlarla dua edin buyuruyor. Yani isimler ve sıfatlar, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları tevessülle meşrubi vesiledir. Kitap ve sünnette gelen tevessülle. Yani Allah Azze ve Celle'ye imanda, isim ve sıfatlarda bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım ki daha önce anlattığımız fırkaların şüphelerine müteşabi olarak getirdikleri şeylere düşmeyelim. Burada bırakalım inşallah. Sübhanak Allah müebi hamdik ve eşhedü en la ilahe illa in la şerikelek ve estağfirike ve tuğbilek. Amin. Amin.